Arkadaşlar derse başlıyoruz innal hamdalillah nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu wana ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalini men yehdihillahu fela mudille le ve men yudlil fela hadi le la ilaha illallah vahdehu la şerike le Wekse hedu enne Muhammadan abduhu warasulu. Emma bad, Muhammadin was Kur'an, sahih sünnet ve ashabın anlayışında fıkıh derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bu dersler içerisinde namaz bölümünü işlemeye başlamıştık. Namazın nasıl farz olduğunun meşruiyeti ve bununla beraber namazın kimlere farz olduğunu daha önce konuşmuştuk. Bugün de namazın vakitleri. Bu vakitlerin nasıl tayin edildiğine bakacağız. Bununla ilgili Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'tan gelen rivayete göre Cebrail aleyhisselam Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a gelerek kalk ve namaz kıl dedi. Güneş batıya doğru kayınca öğle namazını kıldı. Daha sonra ikindi vakti geldi ona gelerek kalk ve namaz kıl dedi. O da her bir şeyin gölgesi kendi kadar olduğu vakit ikindi namazını kıldı. Sonra akşam vakti ona gelerek kalk namaz kıldı dedi. O da güneş battığında akşam namazını kıldı. Sonra yatsı vakti ona gelerek kalk ve namaz kıldı dedi. O da şafak kaybolunca ya da güneş battıktan sonraki kırmızılık gidince yatsı namazını kıldı mesela. Sonra tan yeri ağarınca ona geldi ve kalk namaz kıl dedi. O da tan yeri aydınlığında yani fecir çıktığında sabah namazını kıldı. Diğer hadisi de okuyup inşallah bunları açıklayalım. Ertesi günü öğle namazı için ona gelerek kalk namaz kıl dedi öğle namazını her şeyin gölgesi kendisi kadar olduğu vakit kıldı. Sonra ikindi vakti ona geldi ve kalk namaz kıl dedi. O da her şeyin gölgesi kendinin iki katı olunca kalkıp ikindi namazını kıldı. Sonra akşam vaktinde o vakti geçirmeden geldi. Sonra yatsı vakti gece yarısı geçtikten sonra ya da gecenin üçte biri geçtikten sonra ona geldi ve o da Yatsı namazını kıldı. Daha sonra ortalık iyice aydınlandığı vakit geldi. Ve kalk ve namaz kıl dedi. O da kalkıp sabah namazını kıldı. Sonra da bu iki vakit arası bu namaz için vakittir dedi. Kim bunu söylüyor? Cebrail aleyhisselam söylüyor. Dikkat edin. Ee, hem vakitlerin başında geliyor Cebrail aleyhisselam. Hem de sonunda geliyor ve bu diyor ki bu iki vakit ey namazların vaktidir ve dikkat ederseniz deminki sorulara da uygundur burada cevap var yani hani ayet diyor ya inna salate kana al mu'minin kitaban muqutu namaz müminler için vakitleri belirli bir emirdir mesela şu okuduğumuz hadislerden Tirmizi dedi ki diyor namaz vakitlerine dair en sahih şey Cabir'in rivayet ettiği hadistir. Şu okuduğumuz hadis. Yani namaz vakitleriyle ilgili en güzel, en yerinde olan rivayet bu rivayettir. Bir kimse namaz vakitlerini öğrenmek istiyorsa ne yapacak? İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail ona vakitleri gösteriyor. Ve diyor ki işte bu sana tayin ettiğimiz vakitler namaz vakitleridir. Şimdi bu hadislere göre günde beş vakit namaz var değil mi? Haydi bu beş vakit namazın vakti nedir buna bakalım. Bir, öğle vakti güneşin zevalinden yani ne demek zeval? Hayır, zeval demek güneş nerede oluyor tam ortada. Batıya meylettiği vakit işte o zeval vaktidir. İşte meylettiği zaman, kırdığı zaman orta vakti öğle namazının vakti girmiş olur. Buna zeval vakti deniyor. Ve bu vakit işte güneş tepede olduğu zaman kerahet vaktidir. Ama batıya meyletmeye başladığı zaman o zaman zeval vaktidir. Peki bu vakit nereye kadar devam eder? Ee, e, yok. Evet herhangi bir nesnenin yani nesnelerin gölgesi kendi kendi e, boyunda olduğu zamana kadar bu devam eder. Mesela benim boyum gölgem boyumla denk olduğu zaman. Tamam. Veya herhangi bir şey ne olursa olsun. Mesela böyle uzun şeylerde tespit edemeyen ne yapar? Bir kalem koyar, bir şey koyar, bir ölçü koyar, bir çubuk koyar. Bununla yine tespit eder. Dikkat edin batıya meylettiği an vakit girdi. Nesne kendi boyunda olduğu zamanda, gölgesi kendi boyunda olduğu zamana kadar devam eder. Şimdi gerçeği öyle bir zamanda yaşıyoruz ki. Yani telefonlarımız bize haber veriyor namaz vakti geldi ezanlar işitiliyor. Veyahut diyor ki şu kadar dakika kaldı. Yani evet bunları böyle takip edebiliyoruz ama her zaman söylediğim bir şey var o da bu din evrensel olduğudur. Bu din evrensel olduğudur. Yarın bu imkanlar belki bizim elimizden alınacak. Belki biz bu imkanların olmadığı yerlerde olacağız. Allah bilir. Evet. Yani bu din evrensel olduğu için Müslümanlar vakitlerini böyle tayin ediyorlardı. Ve kimin öğretisiyle Cebrail Aleyhisselam geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gösteriyor. İkindi vakti ise her şeyin gölgesi bir misli olunca başlar güneşin batımına kadar devam eder. Dikkat edin ikindi nerede başlıyor? Bu dedik ki öğlen zevalda başlıyor. Nesneler kendi boyunda oluncaya kadar da devam ediyor. Nesne kendi boyunda olduğu zaman da ne başlıyor? İkindi vakti artık başlıyor. Ne zamana kadar? Güneş batıncaya kadar. Ve ondan sonra biliyorsunuz onun son vaktinde de nesneler iki katına çıkar gölgesi. Açacağız bunları mesela kimisi e, kerahet vakti olmakla birlikte ne yapıyor? Adam ikindi namazını kılmamış. Bakıyor diyor ki ya diyor namazı geçirdik diyor. Bir saat var ama ne yapıyor? Kılmıyor. Kerahet vakti diyor artık. İkindiyi kaçırıyor. Bu cehaletin ta kendisidir. Yani, sarkalar, yöntem, yöntem, yöntem. Evet. İşte yani halbuki halbuki Resulullah aleyhissalatü vesselam inşallah ileride o hadisleri göreceksiniz. İkindinin bir rekatına yetişen ikindiye yetişmiştir buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Yani bir rekat kıldı, akşam okundu. Ya da akşamın vakti girdi. Yani, o kişi yetişmiştir. Namazın tamamlasın değil mi hocam? Tabii ki. Kerahet bile bile o. E ne yapacak o namazı başka mı? Yapılacak. Kerahet vakti bile olsa. ha, Caiz değil. O vakte kadar bırakmak. Çünkü aleyhissalatü vesselam'ın hadisleri var. Onları da ileride göreceğiz. O vakitler içerisinde. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Münafığın namazı o namazdır ki ikindi oturur, oturur, oturur. E, nihayet kalkar. Vakit çıkmaya yakın kalkar, dört kılar. Allah'ı çok az zikreder diyor. Çok az anar. Yani kesinlikle caiz değildir namazı son vakte bırakmak. Doğru değildir. Ancak ikindinin vakti güneş batıncaya kadar. Bu da vakıadır. Çünkü, çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu vakitleri Cebrail ona böyle öğretti. Akşam vakti ise hadiste dikkatinizi çeken bir şey oldu mu bilmiyorum. Şimdi bu bunu söyleyeceğim bakalım. Vakti akşam vakti güneşin batımından başlar. Şafak batım sonrası kırmızılık kayboluncaya kadar devam eder. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam akşam namazının vakti şafak kaybolmadıkça devam eder buyurmuştur. Akşam namazının vakti ne zaman başlıyormuş arkadaşlar? Güneş battığı zaman başlıyor. Ne zamana kadar? Ha, şu batıdaki kızıllık kayboluncaya kadar akşam namazının vakti devam ediyor. Ancak hadislerde dikkat çeke, çeken bir husus vardı fark ettiniz mi? Aydınlık var. Kızıllıktan sonraki aydınlığa kadar akşamın devamı edeceği. Yok ben Cabir'in rivayet ettiği hadis tabi. Caja bir gün Allah'ın bir dikkat, dikkat edin. Öğlen vakti için Cebrail iki defa geldi, değil mi? Bir başında bir sonunda. İkindi vaktinde iki defa geldi yine. Yatsı için öğle, sabah ama akşam vakti için bir defa geldi Cebrail Aleyhisselam. Allah'a vakıf, dikkat edin. Bu çok mühim bir meseledir. Bütün namazların ilk vakti ne geldi? İkinci gün geldiğinde Cebrail aleyhisselam yine aynı vakitte geldi akşam namazını kıldırdı. Ve işte burada aleyhisselatü vesselam onu teyit ediyor. Yani diyor ki o kızıllık kayboluncaya kadar onun vaktidir. Yani biraz ben Türkiye'de yatsının geç okunduğunu görüyorum. Yani bu hadislere uymuyor yani bu noktada. Tabi onlar bilmiyorum nerelerden bakıyorlar. Sürekli bu problem var. İmsak vaktiyle alakalı olsun şöyle. Ama doğrusu akşam namazını hatta Cemal'ın hikayesini unutmuyorum. Yani e, yani Türk askeri iftara 10 dakika mı bekliyordu? <gülüyor> Suriye tarafında iftar açıyorlar akşam. Şimdi güneş battı ne oldu? Akşam vakti girdi. Artık iftar vakti. Neydi odayım? <gülüyor> Diyor ki biz iftar ediyoruz. Sınırda asker var yani. Türk askeri diyoruz. İftar açıyor. Diyor ya. ki Oğlum, daha burada ezan, abi, diyor burada ezan okunmadı. Yani. Bakın dikkat edin. En az 20 dakika diyor. 20 dakika 15, 15 dakika kadar ya. böyle bir şey var yani arada. Yani bu diyanetin takviminde. O yüzden vakit erken giriyor. Ama ne yapıyorlar? Çok uzatmışlar yani akşam vaktini. Burada kızıllık ölçüdür. <Gülüyor> Tabi tabi tabi tabi. İnsanlar Evet evet, evet. Güneş battığı zaman havada kızıllık oluyor. Hani biliyorsunuz batarken o kızıllığı devam ediyor yalnız. O artık akşam vaktidir. O güneş. O güneşin tası yani. O kaybolduğu an artık akşam vaktidir. Ondan beş dakika sonra okunuyor mesela. Kızıllık kaybolduğu vakit. Yok beş dakika ihtiyati diyor. Beş dakika bilmem ne diyor. Ramazan'da böyle iyi bir uzatıyorlar. Halbuki farklı. Namazı erteliyenler, namazı erteleyenler, tembeller, namazı erteleyenler sıkıntıya düşündü. Hayır, özellikle akşam namazı vakti. Yani özellikle dikkat etmek gerekiyor. Akşam namazı hassas bir namazdır. Size bir örnek vereyim mesela. Hani bu sünnetlerin evde kılınması meselesi var. Hani camide değil, evde. Farzların da camide. Ahmet İbni Hanbel kesinlikle caiz görmüyor. Özellikle akşamın sünnetini camide kılmayı. Yani akşam namazının hepsi için sünnet olan evde kılmaktır. Ama özellikle akşam namazı için şey hiç e, e, Ahmet İbn Hanbel Rahimahullah o konuda şey görmüyordur. Akşamı diyor mutlaka evde kılması gerekir. Onun öyle bir şeyi var ama isabet mi etmiştir? İsabet mi etmiştir o ayrı bir meseledir. Ya tabii ki ilim ehli sünnetler evde kılınır. Yani biz de bunu söylüyoruz. Doğrusu budur. Ama bulur ki adam ona müsait değil kılabilir. Yani bu kılınmaz <gülüyor> anlamında değildir. Hele cemaate gelsin camiye de sünneti de orada kılsın Samaz yani. <gülüyor> Sabah namazı, evde. Bütün, bütün namazlar, ben bütün ben sünnetler. Niçin aleyhisselatü vesselam diyor ki namazlarınızda e, e, evinize pay ayırın diyor. Ama burada kasıt fazla namazlar değil. Sünnet namazlardır. Oraya da geleceğiz inşallah. Evet yatsı. Vakti şafağın kayboluşundan, o gökteki kırmızılık kayboluşundan itibaren başlayıp gece yarısına kadar devam eder. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam yatsı namazının vakti gece yarısına kadar devam eder buyurmuştur. Buradan da ne anlıyoruz? Ha, yatsının vakti sabaha kadar değildir. Yatsının vakti, yani demin ikindiyle ilgili söylediğimizin aksini söylüyoruz burada. Ne demek gece yarısı? Aleyhisselatü Vesselam diyor nısfı'l-leyl. Ey gece yarısı. Gece yarısına kadardır. Aleyhisselatü Vesselam demiyor ilal fecr yani fecre kadardır. Yüselam Rahmetullahi. Aleyhisselatü Vesselam gece yarısı olduğunu söylüyor. O halde gece yarısı ne zamandır? Mesela bugün diyelim ki akşam namazı kaçta okunuyor arkadaşlar? Örnek. Ee, altı diyelim. Fecr namazı kaçta okunuyor? Yani sabah. Yani ya da vakti ne zaman giriyor? Ona da diyelim ki beş. Kaç saat oldu? On bir saat oldu toplamda değil mi? Evet. Yani altıda girdi. Sabah beşte girdi. Ben şu an örnek veriyorum. Bunun ortası 11 saatin ortası beş buçuk saat yapar. Dolayısıyla altının üzerine beş buçuk saat koyduğunuz zaman demek ki gece yarısı bugün itibariyle on buçuktur. Kılan kişi on bir kadar namazını kılmış olması gerekir. Evet on ikide kılarsa bu kişiyi günahkardır ve namazı vaktinde kılmamıştır. Gerah Namazını kaçırma da sabah istedi. Şeyin var, Sabah namazına kadar mühletin var. Şimdi adam misal saat yasından sonra 8-9 farz ederim bir saat sonra o işi yaptı. Şimdi sabah kadar şeyi var ya o nasıl oluyor peki hocam? Nasıl bu? Şimdi o kişiyi abdestli olmak zorunda bırakan bir hal olmadıktan sonra kişi cünüplüyken sabahleyebilir. Ama diyelim ki abdestli olmasını zorlayan diyorum yani örnek namaz. Bu adam yas yıkılmış mı? Sonra da cünüp oldu. Kendi bilir. Fecir namazına kadar vakti var. Anladınız? Ha, cünüp geldi. E, fecir namazı var. Ne yapacak bu adam? Tabii ki gusredecek o namazı kılmak için. Ondan sonra tekrar isterse cünüp olabilir sorun yok. Yapsak bir şey olur mu? Olmaz mı? Konu yani... o değil diye ben detaya girmiyorum. Ancak bunları bir şey babında işlemiştik. Taharet babında. Yani gusul gusullü olan kişi ne yapacak? Kişi gusletmesi onun için evladır. Evet. Ancak dilerse abdest alır. Uyur. Ancak abdestsiz de yarsa. Yani abdest dediğim normal abdest. Onunla namaz kılamaz. Çünkü cülüptür. Ancak uyumak için. Ama şimdi konu başka yere kayıyor. yani Bunu dersten sonra sorun. Yani. Bunu merak ediyorsanız. Çünkü bu kayıt bununla ilgili bir kayıt. Bu kayıt kayıt değil. <gülüyor> evet. Yatsının vakti ne dedik? Gece yarısına kadardır. Sabaha kadar değildir. Bu Hanefilerin görüşüdür. Ancak Hanefilerin bununla ilgili delili yoktur. Ya ne kadar geç kılarsan o kadar daha eftar olur. Kadar evet. Evet. Ee, ne kadar geç kılarsan. Yok onunla ilgili sahih sünnet var. Birazdan ona da değineceğiz. Yatsıyı geç kılmakla alakalı. Onu inşallah hadislerini zikredeceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber veriyor. Geç kılınmasıyla alakalı yatsı. Bütün namazlar vaktinde kılmak evladır. İlk vaktinde bütün namazlar. Ancak yatsı aleyhisselatü vesselam diyor ki ümmetime ağır gelmeyeceğini bilsem vaktinin şu an tayin ederdim. Yani gece yarısı. Ancak onlar leylet ve selamle beraber bekliyorlar. Yatsıyı hep beraber erte yani cemaati. Bu şu demek değildir arkadaşlar. Aa yatsıyı kılmak geç kılmak efraldır. cemaata gitmiyor. Yani bu bir hatadır. Yani cemaata gitmeyip yatsıyı kıl. Hayır. Cemaat daha eftaldır. Tabii ki daha eftaldır. Ancak evinde oturan kadınlar için hani onlar cemaata gelmedikleri için şimdi bu konuda eğer bir tembellik yapmayacaksa zindeliğini yitirmeyecekse hani geç saate bıraktı ondan sonra ma içti hiç namazdan lezzet almadan eğer bunlar olmayacaksa evet gece yarısı kılması kendisi için daha evladır evet bunları inşallah değineceğiz yine ve sabah namazı yani fecir vakti buyur Evet. aynen senin dediğin gibidir evet fecir yani sabah namazı bu namazın vakti tan yerinin ağarmasından başlayıp işte bu az önce söylediği yani öyle de diyebiliriz siyah iplik beyaz iplik meselesi yani e, gece ile gündüzün birbirinden ayrılmaya başladığı e, ağarmasından başlayıp güneşin doğuşuna kadar devam eder yani hava iyice aydınlanıncaya kadar Hatırlarsanız Cebrail Aleyhisselam geldiğinde neydi? Birinde şafak söktüğünde, ikinci gelişinde artık hava iyice aydınlandığında geldi. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sabah namazının vakti tan yerinin ağarmasıyla başlar. Güneş doğana kadar devam eder buyurmuştur. Dikkat edin sabah namazının vakti tan yerinin ağarmasıyla başlar. Güneş doğana kadar devam eder. Bunu Ali aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Bazen böyle düşünüyorum. Hani mesela askerlik yapanlar bilirler arkadaşlar. Günde içtima mı ne diyorlar? Yani Yap, insanlar toplanıyor. İçtima oradan geliyor. Bakıyorsun eksik var mı? Herkes böyle ip gibi dizilir. Aynı namazda safa durur gibi. Ama şu an tabi ordu daha başarılıdır yani. En berbat, en cahil ordular bizim camideki cemaatten maalesef daha başarılılar. Niye? Çünkü başlarında bir komutan yok. Niye? Niçin? Çünkü subhanallah, ilim yok. Cehalet var. İçtima oluyorlar. İşte bu Rabbimizin bizler için belirlediği içtimadır. Bizi bu vakitlerde Rabbimiz huzuruna topluyor. Huzuruna davet ediyor. Hayya alas saleh, hayya alal felâh. Haydi namaza haydin kurtuluşa. Dolayısıyla burada nasıl ki yine dediğim gibi askerlik yapanlar bilirler işte birisi falan yerde birisi koğuşta birisi yani olmayanları orada. Nerede bizim Müslümanlar? Nerede? Melekler bunu kaydederken nerede? Müslümanlar nerede? Herkes kendini sorgulasın. Onu da gelecek cemaatle namaz konusu gelecek inşallah. Ve bununla beraber bununla beraber. Hocalık ilim meclislerinde de geçerli değil mi bu? Hayır, hayır, düzen. Düzen derken Sami yani sal e, oturup kalkma ona benzer şeyler. E tabii bazı şeylere tabii dikkat evet, etmek gerekir. Aynen öyledir. Evet. Şimdi bu namazların biraz önemiyle alakalı bazı hadislere değineceğiz. Salatul usta. Orta namaz hangisidir? Yüce Rabbimiz Bakara suresi 238. ayette şöyle buyuruyor. Namazları ve özellikle orta namazı koruyunuz. Namazları ve özellikle orta namazı koruyunuz. Kuşu ile yani gönel, gönülden gelen bir korku ile saygı ile Allah'ın huzurunda durunuz. Namazlara ve orta namaza buyuruyor Rabbimiz Bana ve Teala. Bütün namazlar mühimdir ancak orta namaza. Ali radıyallahu anh gelen rivayete göre Resulullah aleyhisselatü vesselam Hendek savaşı günü şöyle buyurdu. Bizleri meşgul ederek salatul vustadan yani ikindi namazından alı koydular. Allah evlerini de kabirlerini de ateşte doldurur. İşte bu demin konu ettiğimiz Ali Aleyhisselam hepsini beraber kıldırdı dediğimiz namaz bu namazlar işte. Ali Aleyhisselam diyor bize namazdan alı koydular özellikle salatul ulusta'dan diyor Ali Aleyhisselam. Ne kadar mühim bir şey. Ne kadar mühim bir mesele. Birazdan gelecek Yani hadisleri göreceksiniz. Aşırı sıcak olmadığı zaman öğle namazını ilk vaktinde kılmanın müstehaplığı yani sünnetteki yeri. Cabir bin Semure radıyallahu şöyle dediği rivayet edildi. Resulullah aleyhissalatü vesselam öğle namazını güneş batıya doğru kayınca kılardı. Ne zaman kılarmış aleyhissalatü vesselam öğlenin? Ölen namazını? ilk vaktinde kılardı. Burada bu anlaşılıyor. Dikkat edin. İlk vaktinde öğleni kılardı aleyhissalatü vesselam. Bu müstehap olanlar. Fazla sıcakta ikindi namazını serim vakte geciktirmenin müstehaplığı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen rivayete göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Sıcak şiddetliyse namazı serim vakte bırakınız. Çünkü sıcağın şiddeti cehennemin kaynamasındandır buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. İkindiyi Aleyhisselatü Vesselam biraz daha serin bir vakte bırakıyor. Çünkü diyor bu sıcak diyor cehennemin kaynamasıdır bunu ikindiye bırakın. Lütfen buradan kimse şu anlamı çıkarmasın. Tekrar ediyorum. Aleyhisselatü Vesselam bunu ikindiği serin vakte bıraktığı zaman bütün cemaat o vakte bırakıyordu. Bilal'a o zaman ezan okutuyordu anlıyor musunuz? Ama şu an sizin böyle bir şeyiniz yok ve bugün camilerde klimalar var, şu var evlerimizde yani serin olabilecek imkanlarımız var. Ancak ne olur? O caminin cemaati karar alırlar. Derler ki biz ikindi çok şiddetli hararet var. Biz bu namazı bir saat sonra kılacağız. O zaman bu meşrudur. Buradan bu delil ortaya çıkıyor. Şeytanın öyle yanaşmaları var ki vallahi o yüzden bu hadislerin söylerken parantez açıyorum. Diyorum ki dikkat ediniz. Yani bu haydi siz keyfi olarak bunu erteleyin değil. Ne kadar erken yani biz ilk vaktinde kılmaya çalışacağız ama olur. Mescidimiz yok gittiğimiz yerde yani cemaat söz konusu değil. Ha o zaman kişi farklı bir durumdadır veya cemaate yetişemedi o zaman farklı bir durumdadır. Ancak esas ölçü budur. Evet. İkindiyi peki bu demin ikindiyi ertelemek peki vaktinde kılmanın müstehaplılığı ney? Enes radıyallahu anh'tan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ikindi namazını güneş yüksekte ve diriyken kılardı. Öyle ki bir kimse Medine'nin o zaman için uzakça yerleri olan El-Avali'ye gider ve El-Avali'ye güneş henüz yükseklerdeyken ulaşırdı. Yani Örnek veriyor Allah Resulü ve Vesselam bu namazı kıldığı zaman güneş yüksekteyken yani ilk vakti nesnenin kendi boyunda olduğu zaman gölgesi Aleyhisselatü Vesselam öyle ki diyor birisi diyor Medine'nin uzak bir yerine gitse hala güneş öyle e, o diriliğini korurdu o sıcağı korurdu. Aleyhisselatü Vesselam ey görünüyor ki ilk vaktinde de kılmıştır. E, serin vakti de bırakmıştır ancak Burada meşru, onu serin vakti bırakmanın meşruluğu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'den geliyor. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam erteliyor. Peki ikindi namazını geçirmenin günahı. Bu hadisleri dikkatle dinleyelim. İbn-i Amar radiyallahu anhüm. İbn-i Amar radiyallahu gelen rivayete göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. İkindi namazını kaçıran kimse adeta ailesini ve malını kaybetmiş gibidir. Tüm ailesini ve malını kaybetmiş gibidir. İkindi namazını kaçıran kimse. Ailesini ve malını. Yani düşünün ki bu adam hiçbir şeye kalmıyor. Allahu Akbar. Yani nasıl olur bir Müslüman bir namazı bile bile bırakabilir ya da bile bile geçirebilir bilmiyorum. Allah Allah'a sığınırız yani. <gülüyor> Ancak burada önemli bir şey var yani çok büyük bir kayıp var. Çünkü niçin Rabbimiz demin okuduğumuz ayette Bakara 238'de ve Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam'ın ahzab günü yani bu Bedir'de Hendek Savaşı'nda Ali ve Vesselam'ın Özellikle orta, orta namazana kadar dikkat çektiklerini görünüz. Yine Burayda'dan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Her kim ikindi namazını terk ederse devamı ne gelebilir? Evet kim ne diyecek? Şey, Abu şey, Kadir ne diyorsun? Efendim? Allah'a bak var. Seni Amel çok şiddetli oldu hele başa Evet Ali Seyyid Hoseyem diyor kim ikindi namazını terk ederse ameli boşa çıkmıştır. Ameli boşa çıkmıştır. Yaptığı iyilikler, hayır ey boşa çıkmıştır diyor Ali Seyyid Hoseyem. İkindi namazı önemli bir namazdır. Evet son ne demiştim Abdul Kadir? 0'dan kopacak diyor <gülüyor> ona. Kopya mopya. Siz de kitap alınenlerse kopya çekin. <gülüyor> Soruya cevap verin. İsterseniz ne yaparsanız serbestsiniz. Ezber mi yaparsınız? Kitaptan mı? <gülüyor> biz kopya ise biz doğruyu söyleyen nereden getirirse getirsin. Bizim için hak önemlidir. Evet. Güneşin ışığı sararıncaya kadar ikindiği geciktirenin günahı. Arkadaşlar kerahet vakti ne? namazı bırakmanın yani güneşin ışığı sararıncaya kadar diyor. Yani artık o güneşin e, e, etkisi zayıflayıncaya kadar bırakmak. Bakınız Enes radıyallahu an şöyle diyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı şöyle buyururken dinledim. Yusuf. Efendim. Evet. Şu namaz münafığın namazıdır buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Şu namaz münafığın namazıdır. Kim diyecek münafık? kimdir arkadaşlar? Kimdir münafık? Kim münafık kimdir? Kalben inkar ettiği halde kalben Allah'a ve Resulüne düşman olduğu halde inkar ettiği halde ancak dış görüntüsü itibarıyla Müslüman görünür. Hemin bazı arkadaşlarının söylediği alametlerdir, işaretler. Yani o işaretleri gördüğümüz bir kimseye demeyiz ki bu munafıktır. Bu tehlikeli bir şeydir. Yani Ali Seyyidu Sallam bu yürüyür alameti 3'tür. Ancak bu 3 derken yani 3 tek 3 değildir. Ve iza vaada Söz verdiği zaman sözünde durmaz. Ve iza hadafa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 Ancak ondan bir alamet görürüz onda, ondan bir iz mesela deminki hadise dönecek olursak aleyhisselatü vesselam diyor münafık söz verdiği zaman ne yapar sözünde durmaz peki mümin ne yapar demek ki bu da müminin alametidir dikkat edin bir şey emanet ettiğinde ihanet eder mümin ne yapar evet sadık kalır ihanet etmez Efendime söyleyeyim bu söz verdiğinde sözünde durmaz. Mümin ne yapar? Sözünde durur. Açınız Mümin suresinde bunları görürsünüz. Allah Azza ve Celle Mümin'un suresinde ne yapıyor? Müminlerin özelliğini sayıyor orada. İşte sözlerinde dururlar. Emanete riayet ederler diye. Dolayısıyla bakınız bunlar çok tehlikelidir. Şurada Ali Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Şu namaz münafığın namazıdır. Vallahi bizlere müminin namazı lazımdır. Vallahi bizlere Allah'ın razı olacağı namaz lazımdır. Vallahi Rabbimizin hoşnut olacağı namaza ihtiyacımız var bizim. Ancak münafığın namazı o namazdır diyor aleyhisselatü vesselam. Ne yapar? Oturur, güneşi gözetler. Bir de yani takip ediyor vakit çıktı mı çıkmadı mı. Güneşi gözetler yani bir saati gözetler demektir. Çünkü o zaman güneşti şimdi saat. Yani, hani bir de öyle derler. Yani derler ki işte Anadolu'da diyorlar ama bu uygun görmüyorum. Arap ülkelerinde şöyle bakarlar. Vakit girdi mi? Hani namazı kılacaklar. Vakit girse hemen namaza gidecekler. Türkiye'deyse vakit çıktı mı diye bakıyorlar. He, yani daha ne kadar Daha var ya yani. Vakit çıktı mı iyi takip ediyorlar. Bu bir hastalık, bu bir problem. Bu İslam'ın ruhunu anlamamaktır. Dikkat edin. Arkadaşlar, şu halka kalitesini ortaya koyacak. Bu halka mescitlerle barışık olacak. Bu halka ashabın anladığı İslam'ı anlayıp yaşama gayretinde olacak. Vallahi, şu söylediğim hadisleri birçok hizipler ortaya çıkartıyor. Müslüman gençlik yetiştiriyoruz ama nasıl bir gençlik? Eğer bana sadıksa samimi Müslüman bir gençtir, öyle mi? Eğer cemaate faydalıysa, hayır. Biz en büyük o kişiyi Allah'a kul yaparken, ey yerinde işlememişsek, sahih sünneti anlayamamışsa, O zaman siz bana hangi modelden bahsediyorsunuz? Dikkat edin. Bu emirler bizedir. Aleyhisselatü vesselam, münafığın namazı o namazdır ki diyor. Oturur güneşi gözetler, saatine bakar. Nihayet şeytanın boynuzları arasına gelince, yani güneş şeytanın boynuzları arasında doğar ve batar. Nihayet güneş şeytanın boynuzları arasına gelince kalkar ve dört rekat olarak onu gagalar. Heh, yani hızlı. Niye vakit çıkacak? Allah'ı da ancak pek az zikreder. Allah'ı da pek az zikreder. Dikkat ediniz. Burada Münafık kimseyi aleyhissalatü vesselam tarif ederken oturuyor oturuyor saati gözetliyor artık son bir saat hemen kılmam lazım. Hemen kalkıyor gagalar diyor namaz. Yani burada ne demektir gagalardan kasıt? He, yani hızlı kılıyor. Allah'ı da pek az zikreder. Halbuki Allah kulunu en iyi tanıyandır. Düşünün arkadaşlar bu bir namaz. Bu bir namaz değil mi? Gitti yaptı şöyle kıldı. Yani münafıklığa yakın bir durumda duruyor. Ayset ve sen münafığın namazı olarak değerlendiriyor. Bir daha de haydi Mehmet senle bir şeye karar verelim. Diyelim ki şimdi sabah namazına bir saat var tamam mı? Yani ilk namaz o diye söylüyorum. Biz gittik bir saat önceden oturduk camide bekliyoruz. Ne olur? Başlıyor. Her geçen saniyen. Kırtık, kırtık, kırtık, Namazda kırtık. Var. Aynı namazdaymış gibi sevap alıyorsun. İşte müminle münafık arasındaki fark budur. Hani dedim ya Türkiye'de namaz çıktı vakit çıktı mı? Ama doğrusu böyle değildir. Yani mümin ne yapar? Namaza göre kendini programlamaya çalışır. Ha ben gideyim de namazı biraz erken bekleyeyim. Ha hiçbir şey yapamıyor. En azından cemaatla namaza <gülüyor> gitmek için gayret gösterecek. Ve orada olmaya gayret gösterecek. Bunu da beceremedi ilk vaktinde kılacak. Evet. Akşam namazını erken kılmanın müstehaplığı ve geciktirmenin mekruh oluşu. Ukbe bin Amir radıyallahu ta'ala rivayete göre Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurdu. Ümmetim akşam namazını Yıldızlar birbirine girinceye yani yıldızlar görünüp çoğalıncaya kadar geciktirmedikleri sürece hayır ile yahut fıtrat üzere kalmaya devam ederler. Ali Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki akşam namazı yıldızlar iyice belirginleşip çıkıncaya kadar bekletmediğiniz sürece hayır üzeresiniz veya veyahut fıtrat üzeresiniz yani hak üzeresiniz. Yıldızlar çıkıncaya kadar. Hatta bir başka hadiste aleyhissalatü vesselam. Evet şimdi geliyorum. Seleme bin Ekva radıyallahu anh'tan gelen rivayete göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam akşam namazını güneş batıp perdenin arkasında gizlendiği vakit kılardı. Yani güneş perde ne demek ne demek yani hani kayboldu. Güneş burada geldi aleyhissalatü vesselam namazı kılardı. Yahudiler namazlarını yıldızlar çıkıncaya kadar geciktirirler diyor Ali Aleyhisselam. Siz onlara muhalefet ediniz. Evet, bitireceğim arkadaşlar. Şu yatsıyla da ilgili söyleyeyim. Meşakkat meşakkat söz konusu değilse yatsı namazını geciktirmenin müstehaplığı Aisha radiyallahu anhuma dedi ki bir gece Resulullah aleyhisselatü vesselam gece büsbütün geçinceye kadar yatsı namazını geciktirdi. Gece büsbütün geçinceye kadar yatsı namazını geciktirdi. Hatta mescittekiler uyudu. Sonra çıktı namaz kıldırdı ve şöyle buyurdu. Şüphesiz ki yatsının vakti budur. Ancak ümmetime zorluk vermeyecek olsaydım bu vakitte kıldırır ve kılmalarını emrederdim. Tabi burada gece bis bütün gece yani o önce, eh, efendim. Bak, Heh, gece yarısından önce. Alimler bunu mu delil getiriyor hocam? Yok. Bu değil, onlarınki ihtihadidir. Bu değildir delili. Ama ancak burada eee Yani iyice geç olduktan sonra demek istiyor. Yani gece yarısına dayandıktan sonra. Başka hadisler de var bununla ilgili. O da gelecek. Onu da söyleyeyim. Sonra hep beraber açıklayalım. Ebu Berze radıyallallahu anh'tan gelen rivayete göre Resulullah aleyhissalatü vesselam yatsı namazından önce uyumayı ve ondan sonra da konuşmaya dalmayı hoş görmezdi. Hani ikindiden sonra uyuyan bir mesele var değil mi? Uyuyan kişi. Asıl Uykunun nehyedildiği. Yani mekruhtur o biri. Ancak e, tahrimen mekruh değildir. Ama yatsıdan önce uyumak tahrimen mekruhtur. Yani akşamdan sonra. Ali evet. Aleyhisselatü vesselam bunu ve konuşmayı diyor ki konuşma. Bakın hep yatsıdan sonra konuşuyoruz. Niçin? Çünkü şim, o günkü şartlarla şimdiki şartlar aynı değil. Yani orada insanlar öğlenleyin kaylule uykusu uyuyorlar. Fecir namazından sonra yatmıyorlar. Akşam yani yatsıyı uzatmıyorlar. Yatsıdan sonra ne yapıyorlar? Kerih gördükleri için yatıyorlar. Ama şimdi öyle değil. Eğer şimdi dersen ki yatsıdan sonra konuşmayalım, uyuyalım, sosyal münasebe zaten olmuyor. Hocam şeyden mi konuşma? Hayır, hayır konuşma bile şer konuşma var. Yani. O her zaman için geçerli. O yatsıdan önce de geçerli sonra da. <gülüyor> Fecirden önce ve sonra. öğleden Yani ya hayır konuşup ya susmak. Anlıyor musun? O bir emirdir. Yani... Hayır konuşmak müminin özelliğidir. leider. Ik Ik He, he ve de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gerçekten yatsıdan önce uyumayı kendi görüyor, yatsıdan sonra da konuşmayı. Yani böyle tabii ki bir insan ihtiyaç varsa tabii ki konuşacak. Ancak ashab bu konuda acele ederdi ve bunlar gecenin belli bir vakti uyanırlardı, namaz kılarlardı. Enes radiyallahu anh dedi ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı gözetledik. Nihayet gece yarısı oldu. Geldi ve bize namazı kıldırdı. Dikkat edin gece yarısı oldu değil mi? ve ne yaptı? Geldi ve bize namazı kıldırdı. Dikkat edin sahabe yatsıyı kılmıyor. Bekliyorlar. Aleyhissalatu vesselam. Gelip yani Ali Seyyid vesselam gelirse, ey yani o, o biliyor ki o Allah'ın resulüdür Aleyhissalatu vesselam. O hevadan konuşmayacağı için, hevadan bir iş yapmayacağı için ey mutlaka Aleyhissalatu vesselam ve hayır, sabırla bekliyorlar. Düşünün sizin uykunuz gelmiş mesela. Derdiniz var ama kimse Ali aleyhissalatü vesselam'e gidip şikayet etmiyor. Ey Allah'ın Resulü 3 saattir bekliyor. Öyle kimse demezdi yani. Edepleriyle beklerlerdi o ecirden faydalanmak için. Ve Ali aleyhissalatü vesselam gece yarısı dışarıya çıkıyor. Ve diyor ki sonra da bize diyor namazı kıldırdıktan sonra bir hutbe irad etti. Ve dedi ki Şunu biliniz ki insanlar namaz kıldılar sonra da uyudular. Yani şu an burada mescide gelip beklemeyenler namazlarını kılıp yattılar. Çünkü yatsının vakti çoktan girdi. O kızıllık kaybolunca girdi. Sizler ise namazı beklediğiniz sürece namazdasınız demektir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Az önce söylediğimiz değil mi Mehmet? Fecr ile ilgili örnek verdik. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Sahabeye, yani siz beklediğiniz sürece namazda gibisiniz. Ve az önce okuduğum, Aişe annemizin rivayet ettiği hadiste, aleyhisselatü vesselam yatsıyı ne zaman kıldırdı? Gece yarısı. Ve dedi ki şüphetsiz ki yatsının vakti budur dedi. Ancak ümmetime zorluk vermeyecek olsaydım, bu vakitte kıldırır ve kılmalarını emrederdim. Yani beklerdik demin dedik ki ne zamandır hani on bir buçuk. İşte on birde yatsı kılınacak. Aleyhisselatü vesselam diyor aslında budur diyor. Ancak tekrar ediyorum. Cemaat ne zaman kılarsa o vakiti gözetmek lazım. Çünkü evla olan odur. Evet. Öyle öğle namazıyla avatalı böyle bir söz konusu mu yana? Bir hadis yazılıyor Ya da acaba iştahat mıydı? Yani öğlenin serinliğinde. O ikindiydi. Demin okuduk onları biz. İkindi değil. Öğlenin, öğle namazıyla atarsiydi. yok. İkindidir. Aleyhisselatü Vesselam ee, şurada güneşin ışığı sararıncaya kadar ikindiyi Hı. geciktirenin günahı Heh. fazla sıcakta ikindi namazını serin vakitlerde geciktirmenin Müstahaplığı Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadis. Tabi Orhanın, yani? yok Orhanın ikindi e, ikindisi de şey gibidir. Ama öğlen bile olsa, eğer o caminin imamı mesela böyle bir karar alsa cemaat desek biz biraz serinlikte kılacağız, kılabilirler. Ancak öğlenin girdiği vakit ilk vaktinde kılınması niye müstahap biliyor musun? Çünkü güneş zevale geldikten sonrası hararı daha artacak. Ama ikindi Öyle değil, ikindi vakit girdiğinde sıcak olacak, sonra serinleyecek ikindi vakti. Bu sebeple <gülüyor> bu böyle, inşallah burada dersi noktalıyorum, fıkıh dersini. Ve hâzâ vallâhu âlem ve sallallâhu ve bârek alâ nebîne ve Muhammed. Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estagfiruka ve etubu ileykik.